Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 19 Ekim 2017 Perşembe 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırhı, teknik masada Selahattin Çolak, Yeşil Bültenle radyolarınıza, bilgisayarlarınıza, telefonlarınıza misafir olacağız bugün de. Bu haftanın Yeşil Bülteninde konuşacağımız konu bir torba, torba kanun, torba yasa olarak da e, anılan e, bugünkü konuklarımızdan birinin ifadesiyle anmak gerekirse birazdan bağlayacağımız konuklarımızdan çorba kanun olarak da e, anlatılabilecek bir kanun. 61 e, kanunun değiştirilmesi bekleniyor, tasarlanıyor bu e, ma malum tasarıyla birlikte. Bazı vergi kanunlarıyla kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı böyle tam adını söyleyecek... ...olursak, e, şu anda alt komisyonda görüşmeleri sürüyor e, bu tasarının. Alt komisyondaki görüşmelere yansıyan şekliyle medyada e, MT, motorlu taşıtlar vergisindeki artışla çokça yankı bulmuş... ...bir e, torba, kanun, torba kanun tasarısı şu an için ama... Alt komisyondan geçiş süratine baktığımızda maddelerin e, hızla meclis gündemine, meclis genel kurul gündemine gelip sonrasında da e, yasalaşacakmış e, imajı en azından var. Bir de tabii biz bunun doğaya, çevreye olan sonuçlarını konuşacağız. E, AOÇ, Atatürk Orman Çiftliği kıyayla çokça gündeme geldi. Biraz sosyal medya takip edenler açısından... E, Çevresel etki değerlendirme açısından kestirme yollara gidilmesi e, onun da böyle hızla üstünden atlanıp geçirecek bir e, prosedür haline getirilmesi sebebiyle sosyal medyada her gün neredeyse chatsiz olmaz e, hashtag ile e, tepkilere de konu oluyor bu malum e, kanun tasarısı. E, bu tasarıyı konuşacağız ilk konuğumuzun hatta olduğunu söyledi arkadaşlarım hemen dönelim kendisine e, HDP Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili Garo Paylan merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, yayınlar. Ben şimdi saymaya başlamıştım arkadaşlarım. Dedi ki e, Garo Bey, hatta çok da bekletmeden hemen dönelim dedim. Çed şey, meselesini söyledim. E, meraları söyledim. Meralarda çok yakın, Haziran evet. ayında yaşadık buna benzer bir meseleyi yine. Meclis gündemine kadar giderken geri çekildi. Evet. Meralarla ilgili düzenleme sanıyorum benzer bir biçimde yine geliyor. Madenlerle evet. ilgili bazı düzenlemeler var. Böyle bir e, karma karışık bir kanun teklifi, bir torba kanun tasarısı ve doğaya da maliyeti... E, Oldukça yüklü olacak gibi görüşmeler sürüyor. Siz de o komisyondasınız efendim. Nasıl gidiyor görüşmeler, ne durumda, ne aşamada? Geldi mi bu bahsi geçen yasalar? Ya şöyle söyleyeyim, önce 130 maddelik bir torbadan bahsediyoruz. Torba diye gerçekten çuval veya çorba bir yasa teklifi diyebiliriz. İnanın pek çok ihtisas konusunu, pek çok bakanlığa direndiren, 65 ayrı yasayı değiştiren bir torba... Ve diğer bakanlıklar kendi ihtisas komisyonunu geçirmeyi düşünmedikleri, orada derinlemesine tartışılması istemediği her şeyi bu torbaya atmışlar. Ve maalesef çevreye ilgilendiren, emeği ilgilendiren, doğalmızı ilgilendiren, pek çok toplumsal konuyu vergilere ilgilendiren, toplumsal barışa ilgilendiren pek çok yasa bu torbayla getirilmeye çalışılıyor. Ve tabii ki bu ÇED ve diğer bahsettiğiniz maddelerle ilgili yasa, yasalarda bu torbada. Buna karşı mücadelemizi veriyoruz. Meralarla ilgili e, yasa geldi yalnızca. komisyonda görüşüldü. O geçti maalesef. Elimizden geldiğince muhalefetimizi yaptık. Yani şehir içindeki sanayilerin sonuçta şehir dışındaki yerlere taşınması illa gerekiyorsa bunların mera vasfını taşıyan yerlere taşınmaması için elimizden gelen muhalefeti yaptık. Ancak sonuçta AKP iktidarı... Biliyorsunuz sanayi deyince işte meralarda, yaylalarda, her yerde kullanılabilir kaplı mantığıyla bakıyor. Ve şu anda hayvancılığın geldiği durumu, doğamızın geldiği durumu, yaylaların, meraların geldiği durumu anlattık ve bunun taşıyacağı risklerden bahsettik. Bir yasa yalnız esin iktidarın üzerinde değil, sonraki yıllarda kullanılabilir ve bu meraların yaydalarında e, talan edilmesi konusunda önünü açan bir yasa teklifi maalesef komisyondan geçti. Genel kuruda da buna karşı mücadelemizi vereceğiz. Diğer konular bugün gündeme gelecek. Onlarla ilgili de e, o çet meselesi e, inanın e, genel üzerinde yaptığım konuşmalar da hep e, kamuoyuna dönük olarak da bu çevresel etki değerlendirme raporunun 3 ay boyunca başvurudan sonra 3 ay içinde eğer ki cevap verilmezse kabul edilmiş sayılacağına dair, inanın akla, mantığa, vicdana sığmayacak bir teklifle karşı karşıyayız. Yani şunu diyor, ya bu çet geçilmesi sıkıntı yaratıyor. Siz başvuruyu yapın, biraz erken yapın, 3 ayda biz sümen altı edelim bu raporları, bu başvurunuzu. 3 ay sonra biz cevap vermeyelim ve çevresel eski değerlendirme varmış sayılsın diye bir madde söz konusu. Buna karşı hep beraber isyan etmemiz gerekiyor. Biz komisyonla mücadelemizi veriyoruz ama Kamuoyunun da ses çıkarması gerekiyor. Ve diğer maddeler de var tabii ki. Onlardan da belki sorularınız olursa cevap Ya ma Madenlerle ilgili bir e, şeyde, madde de var karşımızda sanıyorum. Madenleri e, daha küçük yani bir sınıflandırma, e, tasnif etme ve sonrasında da yani benim anlayabildiğim kadarıyla söylüyorum tabii. Ben e, bir taraftan sizin başta söylediğiniz şeyin belki altını çizmek lazım. İhtisas komisyonlarında tartışılıp görüşülmeden hızla geçsin diye bu maddeler şu an bizim ya, karşımızda hayır, diyorsunuz. ihtisas gidiyor. Ama orada diyelim ki tartışma büyüyor. Oradan geri çekiyorlar kamuoyu baskısına dönük. Hı hı. Şimdi bu torba ile plan bücür komisyonuna getiriyorlar. Ya diyoruz ki her şey ihtisas komisyonuna tartışılsın. Hı hı. Orada ilgili bakan gelsin. Mesela bu bakanlar gelmiyorlar tabii. İlgili, i̇lgili bakan gelmiyor. Mevcut Maliye Bakanı orada duruyor. Maliye Bakanı da durumdan bir haber. Ee, biz de tabii ki her konuda ihtisas sahibi olmamız beklenemez. Elimizden gelen muhalefeti yapıyoruz ancak... İktisat komisyonunda tartışılmasını diyoruz. Meclisin inanın hiçbir komisyonu çalışmıyor. Her şeyi plan bütçe komisyona gelip nasıl olsa orada kolayca geçiririz diye bakıyorlar. Ee, ve bu da yasama, e, kaliteli bir yasamayı e, olmasını engelliyor tabii ki. Biraz aslında şunu e, dinlemekte isteriz sizden. Çünkü yani biz e, hani o komisyonlarda olmayan insanlar açısından hani tutanakları okuyup takip edenler vardır belki mecliste. Elbette. Bu tutanaklar elbette. yayınlanıyor. E, gerçekten Can Hıraş yaptığınız muhalefetin birer kanıtı olarak da e, durabilir o tutanaklar. Meclis internet sitesinde e, bulunabiliyorlar. E, evet. Biraz ama bize o ortamı anlatın. Yani kaç kişilik bir komisyonda mesela şu, yani düşünün 61 kanunda yapılacak değişiklik 130 küsur madde var sanıyorum değil mi? Evet. Ee, yani bu, bu bu kadar büyük bir büyük çaplı bir değişiklik nasıl bir ortamda yapılıyor? Kaç kişilik bir komisyonle? Kurulan bir tür komisyonu 40 bin vekilden oluşuyor. Bunun 25'ini AKP'li vekiller, işte o 9'u CHP'li 4 HDP'li vekil var, 3 de vekil var. Ve Açıkça söyleyeyim bu komisyona bütün torba şeklinde yasalar geçildiği için bugün kadar hep torba yasalar götürülüyor. Ve hep böyle çeşitli bakanlıkları çeşitli yasalara ilgilendiren maddelere içeren torbalar götürülüyor. Bu da kaliteli yasanın önüne geçmiş oluyor. Ve şunu da söyleyeyim AKP'nin rahatlığı şuradan geliyor. Yani ben burada bizi dinleyenlere söyleyeyim. Yani nasıl olsa e, basın ilgisi çok fazla yok. Basında biz işte belli oranda biz sindirdik. Kamuoyu tartışmasın. Fazla tartışılmasın. Biz her şeyi bir çuvala atalım. Burada plan bütün komisyondan hızla geçirelim ve torba yasa mantığı genel kurulda daha hızlı geçiyor. Eğer ki bütün bunları bir kod yasa yani dediğim ki çevreyle ilgili maddeleri ayrı bir yasa getirse, madenle ilgili olanları ayrı, işte belgelerle ilgili ayrı, mecliste daha çok vakit alacak. O açıdan torba yasa mantığında da genel kurulda Tek bir, bir konuşma hakkı veriliyor bütün üzerine 130 yüz, yüz madde. Sonra maddeleri hızla geçip e, son içtüzük tüzük değişikliği de kısıtlanan söz hakkıyla beraber çok daha hızlı bir noter hükmünde yani meclisi bir noter görme hükmünde geçiyor. Plan Büyük'ün komisyonu maalesef bakın bizim yaptığımız muhalefetlerde AKP'li vekiller gelip bizi aralarda ya siz çok haklısınız bu yasa böyle olmamalı diyor ama hükümet ne getiriyorsa. Oradaki milletvekillerinin yalnızca mühür basması bekleniyor. AKP'li vekiller iyi ki söylediniz, iyi ki bunu dediniz diyoruz. E, siz de el kaldırmayın, onay vermeyin diyoruz ama biliyorsunuz AKP'li vekiller de hani bir vesayet altındalar. İkna olmasalar dahi ya, hükümet getirmiş, biz nasıl karşı çıkalım diye el kaldırıyorlar maalesef. İkna olmadıkları yasalara. E, bu şekilde kalitesiz bir yasama süreci oluyor ve yürütmeyi, dengeliyemeyen bir meclis e, hali var. Kontrol edemeyen, den, dengeleyemeyen, denetleyemeyen bir meclis durumuyla karşı karşıyayız. Bunun için kamuoyu baskısına ihtiyacımız var. Bakın vergiler getirmeye çalıştılar biliyorsunuz. Gerçi ölümü göstermeye raz ettiler motorlu taşıtlar vergisinde ve e, işte gelir vergisinin basamaklarında. Orada bir kamuoyu baskısı oluşunca biz de biraz e, sesimizi kamuoyu duyunca basın üzerinden Geri adım atmak durumunda kaldılar ama çevresel konularda yani ekoloji meselelerinde yeterli baskı yok. Yani bunu yaratmamız gerekiyor. Bu ÇED raporları korkunç bir madde, meralar meselesi, bütün bunlarla ilgili daha büyük kamuoyu baskısına ihtiyacımız var. Biz muhalefetimizi yapıyoruz ancak eğer sokakta kamuoyunda yeterli baskı yoksa hükümet umursamıyor ve bu maddeleri buradan geçirirler bu şekilde. Peki, biraz da şu boyutunu sizden sonra da konuşacağız e, bu, o tarafını ama biraz ona da geçmek istiyorum Garopay'dan. E, aslında ağırlıklı olarak bir inşaat sektörüne te teşvik ve o tarafa doğru bir kaynak, imkan e, aktarılması gibi bir e, genel ruh hali de var bu e, kanun, e, kanun e, torba kanunun içinde. Yani en azından şöyle bir, bir incelediğinizde buna... E, Buna dair bir izlenime kapılıyorsunuz. Siz nasıl yorumlarsınız yani bu inşaat, bina, beton, şehirleri çevreleyen bu durumlar yani meraları konuşuyoruz, tarım arazilerini konuşuyoruz, maden sahaları nedeniyle yok edilen doğayı konuşuyoruz ama bir boyutuyla kentlerin doğası da kentlerdeki doğal yaşam ortamı da ortadan kalkıyor ve şu anda görüyoruz ki biz pek çok vergi teşviği de var değil mi? İnşaat sektörü açısından. Evet. Pek çok evet. arazi tahsisini kolaylaştıran evet. unsur da var. Evet. Ee, bunlar ya bunlar nasıl e, nasıl tarif ediliyor? Ya yani da... Şimdi AKP bir canavar yarattı. Müteahhitlik sektörünü e, oligarklar şeklinde belli büyük müteahhitlik grupları yarattı ve bunlar canavarlar gibiler. Yani hep yeni ranta ihtiyaçları var. Çünkü çarkın dönmesi için o müteahhitlere daha çok beslemeleri gerekiyor. Çünkü bisiklet gibi düşünün. Yani yeni rant olmadığı sürece bu canavar 3 e, ay bile dayanamaz. O açıdan AKP kendi yarattığı canavarı besleme, beslemek zorunda kendini hissediyor. Ne yaptı? Pek çok arazileri İstanbul'a gidin, pek, pek çok şehre gidin. Her yerde sahilleri, yeşil alanları, belli arazileri bu rantları açtı. İmarları bire çok Üstek oranlı imarlar verdi de ve şehirlerimizi yaşanmaz duruma soktu. Şimdi yeni plan nedir? Onu söyleyeyim. Sanayi bölgelerinin şehir içinde kalmış rantı yani değerlenmiş sanayi alanlarını şehir dışına taşımak. Ne yapacak? Şehir dışındaki hemen kenarındaki yeşil alanları, meraları işte meralara bu sanayi tesislerini taşıyalım. Ne yapalım? Sanayiye bunları bedava verelim diyorlar. Ve şehir içindeki bu alanları da rantı açalım. O bahsettiğim oligarklaşmış, canavarlaşmış inşaat şirketlerini açalım. Plan budur. Bunu nasıl yapacağız? İşte belediyelerle beraber bu inşaat şirketleri müthahi şirketleri anlaşma yapsınlar. Orada da yüksek oranlı imarlar verelim ve şehirlere iyice yaşanmaz hale getirelim. Ben şunu söyledim komisyonda. Bu sanayi yerleri eğer ki illa taşınması gerekiyorsa ben taşınmasına da hepsinin karşıyım. Çünkü insanlar rahatça çalıştıkları yerlere ulaşıyorlar. Şehir dışına gidince bütün sosyal yapıları dağılacak. Ama Kirli sanayiler varsa şehrin yaşamına aykırı. Belli sanayi taşıma illa planlıyorsunuz, kirli sanayiler anlamına diyorum. Oraları yeşil alana çevirmek yani şehrin nefes alacağı yerlere çevirmek üzerine planlar yapalım diyorum. Ama AKP şu anda iktidara tıkanmış durumda. Yani tek dönen sanayi inşaat olarak görüyor. Ve bütün ekonominin şu anda büyüme rakamlarına baktığımızda inşaat sanayinden e, büyümeyi yakalayabiliyor. Ve bu canavarı beslemezse Sistemin çökücüğünü biliyor. Çünkü e, biliyorsunuz ülkemizde birçok konuda kötü gidiyoruz. Türkiye'ye olan güven son derece düşmüş durumda. Yatırımlar durmuş durumda. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Ne yapıyorlar? Bir kirli ekonomi yaratmış durumdalar. Ve bu çarkı beslemek zorunda hissediyorlar. İnanam yani bu çarkı bizim kırmamız gerekiyor. Yani Türkiye insanlarının kırması gerekiyor. Hem insanımıza hem doğamıza yaşamımıza yaşam alanlarımıza o kadar kasteden bir çarkı Bizim, ...bize durma dememiz gerekiyor. Bu anlamda bütün ekoloji örgütlerinin... ...bütün yani insan hakları ile ilgili... ...ve doğa haklarıyla ile ilgili, çevre haklarıyla ile ilgili... ...bütün örgütlerin, bütün sivri toplum kuşlarının... ...ve bütün vatandaşların itiraz etmesi gerekiyor. Ses çıkarması gerekiyor. İnanın bu torba dahi, yüzü tüz yüz madde... ...hayatın her alanına dahi sal saldırıları var. Ve bu anlamda tepkilerimizi... ...yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bir şey daha ilave etmek istiyorum eğer vaktim varsa Buyurun. dün gece Osman Kavala sevgili Osman Kavala gözaltına alındı belki duydunuz. Evet. Gece sabaha kadar onunla uğraştım. Yani bir arkadaşımızı daha insan hakları savunucusunu sivil toplum örgütlerinde mücadele eden yıllardır mücadele eden bir arkadaşımız daha gözaltına aldılar. Yani hep böyle bizi bir insan hakları de ilgili savunma durumunda işte gece sabahlara kadar uğraştırıyorlar. Gündüzde işte böyle torbalarla saldırılar karşı karşıyız. Mesele şu bakın iktidar korku salmaya çalışıyor her anlamda. Ben yaptım olur, ben yaparım olur ve sizi gözaltına alırım. Duanıza saldırırım, onu yaparım. Bu Şu anda bir korku iklimi yaratmıştım böyle korkuyu bulaştırıyor. İnsanlara şu duyguyu yaratıyor. Ya itiraz edersen seni de hapsederiz duygusunu yaratmaya çalışıyor. Arkadaşlarımız ama tek tek hapsediyorlar ama eğer ki biz e, bir itirazımızı yüz binler olarak milyonlar olarak ortaya koyabilirsek onlar çok inanın yalnızlar ve sarayda tek başına yalnız bir adam var kendi adamlarının dahi korkutuyor görüyorsunuz birediye başkanlarının dahi korkutuyor görevden almaya çalışıyor bu korku eklemini kıracak şey kral çıplak demektir ve bizim kalabalıklarımızı bu itirazımızı ...büyük milyonlar olarak, büyük topluluklar olarak ortaya koymamızdan geçiyor. Bu anlamda tekrar birbirimize dokunalım, birbirimize güç verelim, birbirimize cesareti bulaştıralım. Bu, bu itirazlarımızı büyütelim diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Skoropay'la teşekkür katkılarınız için. Sağ çok olun. sağ olun efendim. Hoşçakalın. Kolay gelsin çalışmalarında komisyonunda. Evet, değerli dinleyenler... Ee, devam ediyoruz yeşil bültene Garopaylana dinledik. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Mecliste tutanaklardan da takip edebilirsiniz Meclis'in internet sitesinden girip e, Canıraş komisyonda e, bir muhalefet yapmaya çalışıyor ama yani boşta bekleyen gemilerin e, alınmasından e, maden sahalarına e, şehirlerdeki arazilerin inşaat ruhsatlarına, vergi indirilme motorlu taşıtlar vergisine o kadar karma karışık bir e, ka Kanun tasarısından bahsediyoruz ki bir hayli e, zor yani dışarıdan takip etmesi zor. içinde herhangi bir milletvekilinin bütün bu konularda yetkin olması zor. Bu açıdan yönteme dair bir soruna da işaret etti Garopaylan. Onun da altını çizelim belki ama biz bu yöntemle de olsa yapılan yapıla gelen e, çalışmadan yapıla gelen bu e, faaliyetten şunu anlamaya çalışıyoruz en azından. Doğaya ekolojiye e, nasıl bir? E, doğaya ekolojiye nasıl bir etkisi var nasıl bir etkisi olacak bu kanun tasarısının bunun derdindeyiz şimdi devam edeceğiz konuşmaya bugünkü e, bir yazı, gazete duvarda yazan Önder Algedik ile konuşacağız bugün gazete duvarda bulabileceğiniz e, bir yazısında da e, bu tasarıyı mecliste e, Şırnak'ta geçtiğimiz 3-4 gün önce yaşanan maden faciası ile ilgili Şırnak'ta ee, şırnakların tasarısı, Şırnakların kanun tasarısı, yasa tasarısı olarak e, tarif etmiş bugünkü yazısında Önder Algedik bu tasarıyı. Şimdi o detayları da konuşacağız. Daha önce de bu konuya dair yazıp çizmiş bir insandı. Yani madenler boyutu var, çet boyutu var. Çetlerin üç aylık bir süre içerisinde izinden e, eğer ki sonuçlanamazsa çetsiz de projeye devam edilebilmesi gibi bir e, tasarı var ortada. Bu Yoğun olarak tepki çekiyor. Meralar zaten az önce Garopaylan'dan da dinledik. Meralar meselesi birazcık geçti de zaten bu komisyondan. Orada devam edecek. Şimdi telefon attığımızda Önder Algedik ona dönelim hemen. Merhaba Önder hoş geldin. Merhabalar yayınlar. Teşekkürler. Ee... Çok vaktimiz de kalmadı ama bugünkü yazından ben kısaca bahsettim. E, bu kanunun e, geneline dair konuşmaktansa belki daha spesifik olarak... ...duayı, çevreyi ilgilendiren noktalara şöyle hızlı bir değinelim. Belki de bugünkü yazınına başlamak okumayanlar için şöyle birkaç cümleleri kısaca özetlemek istersin. Aynen. Yani şimdi bütün mesele şu. Normalde sizin bir kanunun genel gerekçesi olur, genel bir çerçevesi olur, kısıtları, sınırları olur. Ve en sonunda da diğer kanunlarla etkileşimleri olur. Şimdi bu çorba kanunla e, 60'tan fazla kanun değiştiriyorlar ve nasıl değiştirdiklerini bilmiyorsunuz. Hatta dikkat çalışırsanız mesela eski torba kanunları da değiştirmişler. Yani hmm. böyle bir değişikliğin değişikliği de söz konusu. Bu aslında 60'tan fazla kanun, 61 kanun değiştirmek demek. Bir çeşit anayasa yapmak demek. Yani şu an mecliste komisyonu bir çeşit anayasa değişikliği aslına bakarsanız. Hmm. Şimdi bu bunun asıl genel gerekçesi ne? Şimdi burada da genel gerekçe yazmışlar ama genel gerekçe çok tost pembe. Genel gerekçe şu. Diyor ki İnşaat sektöründen ben vergi alamıyorum diyor. O yüzden üç maddeler bir, üç yıl boyunca e, buradan vergi artışını, emlak vergisi artışını 50 ile sınırlayacağım. Yani siz bir katı olan bir de on kat yaparsanız e, ona katlanması gereken verginizi ona katlamıyor bir buçuk yapıyor. Şimdi bu ne oluyor? Bu durumda e, bu gelir elde edemeyecek. Başka yerden alması gerekiyor. Ben de her şekilde savaş yaparak istiyor. Yani olay sadece bir ekoloji meselesi değil. Muhakkak. Tabii ki. Yani zaten her boyutuyla birlikte bir bütünleşik baktığımız zaman e, çok e, enteresan bir e, torba kanunla karşı karşıyayız. Pek çok şeyi alıp veren, düzenleyen ama e, ekolojiye de aslında e, ekosistemi de, doğayı da yerle bir eden bir mantığı tümüyle yerleştiren belki de e, bir tasarı demek mümkün buna. Yanılıyor muyum? Aslında şöyle bir durum söz konusu. Burada emlakçıdan para almayacak, burada savaş için para ihtiyacı var, burada CSM şirketlerinden borçlarını almayacak. Kimden alacak? İki tane cep var. Bir tanesi Doğa, bir tanesi de vatandaş. Öyle olduğu için de bütün bu tasarlarda böyle maddeler geçiyor. Mesela ne geçiyor? Diyor ki kent çepedindeki hazineye ait tarım arazilerini imar açabilirim diyor. Şimdi bakın bu nasıl olabilir Bu ne demek? Yeni bir inşaat sektörü yaratmak demek. Yeni betonlar yaratmak demek ve buradan inşaat sektörünü beslemek demek. Ama diyor ki ben bundan da vergi alamayacağım. Çünkü zaten kanunu koydu. Rant artışı olunca alamayacağım. E, yetmeyecek. O zaman diyor mevcut lojbanları da satayım diyor. E, hiçbir şey kalmadı geriye. O da yetmiyor. Motor atışlar vergisine zam yapalım. Şimdi ağızlarına baktığı çıkarttılar. Geçen sene 9 milyar TL olan motor atışlar vergisini... Bu zamla 13.6 milyar TL Yani, yani yaklaşık 4.6 milyar TL bir altı sağlıyorlar Dolayısıyla doğanın faturasını Yani bu betonlaşmanın faturasını Çünkü betona dayalı bir ekonomi söz konusu e, Doğa ve vatandaş ödesin diyor Şimdi böyle olunca Ödüyoruz. Mesela nasıl ödüyoruz? Şırnak'ta ödedik. Şırnak'ta ödedildiğimiz şey ne? Kaçak denilen ama aslında Mart ayında ihalesi yaptığını bildiğimiz. Ama bakana sorsanız rödovans var mı diye, diye soruları verildiğinde. Yok rödovans artık pek yapmıyoruz denen. Bir yerde kaçak olduğu söyleniyor ama Mart ihalesi var. Ve işin ilkinci burada 58 madde tam da bunun maddesi. Özellikle bugün hani dün fark ettim aslında o kadar çok madde var ki burada 133 tane problemli madde var. Çorba yasanın komple çöp atılması lazım. Bir tanesi değil ki. Hani bunu betona kurtarsanız çet var. Çete kurtarsanız ormanlar gidiyor. Ormanı kurtarsanız badenler gidiyor. Ee, buradaki maddeyle e, TK'nin bu tür ihaleleri yapmasının hızını arttırıyorlar. Dolayısıyla şu an bugün ölden sonra 58. madde görüşülmedi bildiğim kadarıyla. Takip etmedi, ettiğim kadarıyla. 58. maddeye göre e, şu an Şırnak'ta yapılan benzer rödovans İhalelerin öne açılıyor daha fazla ruhsat verilmesi o sahaların karlı ve karsız olanları ikiye ayrılıp karlı olanları satılması kaza olursa da a biz buraya ihale bile etmedik bu kaçak çalışıyor denebilecek bir kılıf madde şu an komisyonda görüşülecek. Ee, Önder aslında belki şu söylediğin noktaların her biri çok önemli. E, ÇED meselesi çok önemli. Meralar çok önemli. Kent çeperine taşınan sanayi, kent içerisinde boşalan sanayi alanlarının imara açılması, Aynen. kent çeperinde imar... Aynen. Yani sa sa sayıp duruyoruz bunların hepsini. E, e, az önce Garopaylan'la da konuştuk. Şunu söylemek isterim sana. E, sormak isterim. Garopaylan diyor ki bir kamuoyu baskısı gerekli. Bizim ça biz çaresiziz şu anda komisyonda diyor. Yani bir hani bütün konulara hakim olmayan Mümkün değil iki çalışıyoruz Hakim olduğumuz kadarıyla itiraz etmeye çalışıyoruz Ama e, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri bile bize Diyor ki ya bunlar iyi olmadı ama Diyorlar yine de evet oyu verip geçiriyorlar alt komisyondan. Yani tümüyle bir çaresizliğin resmini tarif etti biz aslında. Ve burada tek çare bir kamuoyu baskısı yaratılabilmesi. Daha önce Meralar'da buna benzer bir kamuoyu baskısının işe yaradığını söylüyorsun değil mi? Belki bu sefer de yine benzer bir baskıyla, benzer bir çabayla yani milletvekillerini arayarak telefonla vekilim ne yapıyorsunuz? Bu yasalar bizi mahveder, bu ta kanun tasarısını geçirmeyin demesi vatandaşların etkili oluyor sanıyorum. Sen ne dersin? Çok doğru çünkü. Geçen sefer o zaman bir torba kanun vardı Otuz kanunu değiştiriyorlardı İki tane kanunu kurtardık Bir tanesi zeytinlikle ilgili kanun Bir tanesi mera ile ilgili kanun Şunu yaptık her aşamasına yılmadık Sürekli telefonu açtık Tweet atmak yerine telefon açtık Söylenmek yerine telefon açtık Şikayet etmek yerine ziyaret ettik Ne oldu En sonunda komisyonla şeyi çekmek zorunda kaldılar zeytinliği. Ne oldu en sonunda mecliste madalya çekmek zorunda kaldılar. Biz şunu yaptık. Evet AKP'nin e, oy sayısı daha fazla ama AKP'ye bile e, karşı önerge verilmek durumunda kaldık. Meral'a 4 parti önerge verdi Meral ile ilgili biliyor musun? Evet. Bu yapılabilen bir şey şimdi o Dolayısıyla bizim artık umutsuzluğu değil çözümü konuşmamız lazım Yani şu an betona yer olmadığını Bu yaz yaşanan bütün sel felaketleri gördük Şırnak meselesinin zaten e, Madenci ne kadar berbat ve iğrenç bir sektör olduğunu Soma da katarsak biliyoruz Yapması gereken şey şu Meclisi orada ya gideceksiniz Ya da arayacaksınız Öyle kitlesi olmaya falan da gerek yok Çünkü bu işin kamuoyu tarafından bilindiğini kimse düşünmüyor e, Politikacılar O yüzden de çorba kanunu yazar yazmamızın e, Bütün kanlar gelmeden bilgilendirmemizin Sebebi o ama bütün mesele şu bizim artık e, şikayet eden değil iş yapan insanlar olmamız lazım yoksa öbür türlü siyaset bizi bahane edip e, bunları geçirecek ya Dilekola ya Kençeper'in tarım arazisinin e, beton dökülmesinin sel felaket olduğunu bilmeyen bu ifade kimse kaldı mı artık? sanıyorum ya yaşamayan da kimse kalmadı artık neredeyse şey, pek çok şehirde benzer manzaralarla karşılaşıyoruz önderal dedik. Yani e, aslında birazcık vekillere de bir baskı yapmak. Ya veki vekilim bu böyle olmaz demek. E, çünkü siyasetler üstü bir meseleden bahsediyoruz. Yani bu kanun tasarısı e, evet yani ekonomi ekonomide e, hani günü kurtarmak amacıyla yapıldığı çok belli. Ama bir taraftan çok kalıcı hasarlar yol, hasarlara yol açı, açabilecek. Yani verilen imar izinlerinin geri alınması çok zor. Yapılan binaların e, geri dönüşü yok. Yani dökülen betonun geri dönüşü yok kısa vadede. Bunları unutmamak da lazım. Evet kısa vadede bir bütçe e, ya belki bir yama e, yapacaktır böylesi bir kanun tasarısı ama geri dönülmez ülke açısından Tırnak içinde söyleyelim herkesin anladığı başkadır. Vatan toprağı açısından geri dönülmez. Sonuçlara da gidebilir gibi duruyor bu meseleler. Önder Algedik son sözünüz varsa onu alalım kapatıyoruz yayını. Şu an bence herkes acil bir şekilde meclisi aramalı. Üçseli Ankara'dan biliyorsun hem duvardan yazılardan paylaşıyoruz. Üçseli Ankara'dan da o vekillerin önergelerini tek tek paylaştık. Lütfen takipçisi olun arayın. Yoksa savaşa ortak olmamak için arabanızı satmak zorundasınız. Motor taşlar vergisinin %18'i bu değişen torba kanunla beraber savaşa gidecek. Ee, buna çok daha fazla yaşayacağız. Betona gidecek asfalta gidecek. Bakın otu ormanını yıktılar asfalt geçirdiler beton için. Ama şu an o adam da gidiyor. Hmm. Şimdi öğrenci hafta sonu ağaç dikecekler ama... Bizim artık daha acil işler yapmamız lazım ve iş çok basit. E, oy verdiğiniz insanı arayın ya. Oy verdiğiniz insanı arayın. Hesap sorun. Evet. Ondan bu iş çözmesini isteyin. Emin ol, hepsi çözecek gücü sahip. Peki. Önder Algelik çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür için ediyorum yayınlar. Sağ olun. Evet kapatalım bugünkü Yeşil Bülten'de. Haftaya yine aynı saatte açık radyodayız.